...ciğer faremi düşünüyorum. Benim içinse de... ...asıl korku... ...son korkusu. Ne soruyormuş bu? Kusura bakmayın doktor efendi. Ebedi saadeti kaybetme korkusu. <gülüyor> İçten içe yakıyor beni. Sürpüme beni asana. Kaybedecek neyin kalmış ki? Halen korkuyorsun. Ha? Doktor efendi. Ne diyeyim?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 Otoman yattım var mı senin? Ee, var biraz. Elimene geçirirsem okurum işte. <gülüyor> <gülüyor> sana, sana ne yaptın? Ya ya. Ben bir şey duymadım. Kurt, kurt dediğini duymadın mı? Ya. Ben bir şey duymadım. Ne oldu? Şimdi duydum. Bakın kurttan saldırdın mı sen? İnşallah saldırmazlar. Ya saldırırlarsa ne Yanında silahın da yok. Dua. Dua müminin silahıdır dedin ya bey. Aa nasıl ha şaka yaptığın mı sana yoksun. Hadi hadi sen şu atı daha biraz daha hızlı sür. Bir an, an evvel ev, köye var onun. Hepsi işimiz dışarı. Hadi karakası mı? Yürü. Yürü. Çıklar saldırırsa etrafa sığınacak bir tek ev bile yok. Şu tepeyi çıktık mı? Orada eski terk edilmiş bir bina vardır. Harap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 Hadi. Hadi karar kızım. Hadi, hadi, hadi. hadi. Oldu işte. Gördünüz mü doktor bey? Hadi. Hadi buyurun kızağa. Evet. Oh, biraz yürü. Hem yürümek daha emniyetli. Baksana kızan bir ayağı boşlukta gidiyor. Yol buralarda iyice daralır. Bakın ha. Demin yine dua ettin, değil mi? Evet doktor bey.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 Hızlı olur doktor bey kitaplar mıda be mı okumadınız? Hayır okumadım. Bak biz tıp kitapları, fen kitapları, sosyal kitaplar okuruz. Allah Allah Allah Allah. <gülüyor> ya, ya niye şaşıyorsun ki bu kadar? Akşam sütünü illa bilmem mi gerekiyor yani? He ee, ya. Biz ee. bilmezseniz kim bilecek? Niye? Çünkü akşam sütün Hazretleri tutup çatında beyin bir çatı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 Dervişlere yardım, Derviş. Allah Allah. Allah. Derviş verirsen, Dervişlere, Dervişlere yardım edin. Allah Allah Ne verirsen elinde o gelirse. Dervişlere yardım edin. Dervişlere yardım edin. Bana burası Ankara... ...bunlar da Hacı Bayram'ın müritleri dediler. Ama bu nasıl şeylik? Bu nasıl müritlik? Bunlar bilmezler mi ki... ...Ruzi Mahşer'de dilenciler... ...yüzlerinin etleri dökülmüş olarak kalkacaklar? Derviş haklıymış. Hacı Bayram denilen adamdan mürşit olmaz. Bunca yıl müderrislik yap. Cihana ders ver...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 Korkun kurtlardan değil. Allah'ı alem birazdan ortalık... ...içi bir kasıp kavuracak. İzhar ne diyor? Nasıl çıkacağız o tepeye? Siz hele değiliz Gerisi kolay. Yetiş ya fakir Ahmet. Himmet ya fakir Ahmet. Himmet ya fakir Ahmet. Aziz çok <Gülüyor> güzel sana... ...ya dua ediyorsun. Hastam için dua ederim bey. Allah şifa versin.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 ...yüksek manevi derecelere kavuştum. Beni emretmişsiniz efendim. Gel Şemsettin. Gel evladım. Buyurun hocam. Şemsettin. Ya ...ak bir insan olan Zeyd'den... ...insan cinsinin karanlıklarını... çöküp atmakta güçlük çekmedin.